İtibar Haber İtibar Haber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh Elhamdülillahi Rabbil 'alamin. Ve Alemin Vessalatu selamü Ala Seyyidil Mursalin Muhammedin ve Ala Alihi ve Sahbihi Ecma'in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 Şimdi biz üzerimize lazım olan işlere bakmalıyız. Dünyamıza ve ahiretimize yaramayan işlerden uzak durmalıyız. Akıl bunu evreder. Allahu Teala Hazretleri bize akıl verdi. Akıl aykalden geliyor. Aykal ba demek Arapçada. Çünkü akıllı olan insan ne yapar?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 Aklimaş, i maaş, akl-i maat, İmam-ı Rabbani Kudsesir, beyanı ve cile. Dünya aklı var, ahiret aklı var. Aklül maaşı kasırun yazar. Akl-i maadi hadid basar. Dünya aklı, gözü çok kısa, görüşü kısa. İşte şimdi yediğini içtiğini, şu anda burası soğuksa üşür, işte efendim burası sıcaksa camı açar. İşte efendim o andaki bir konuşulana güler, veya üzücü bir haber gelir o anda üzülür falan, bunlar çok basit.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 Bir insan ben Allah'ıma mutlaka kavuşacağım. Ve onlar Allah'ın huzuruna döneceklerine hesap vereceklerine şeksiz şüphesiz itikad ederler buyuruyor. E ben bu dünyadan çıkacağım, ahirete gideceğim, Rabbim huzuruna varacağım, ne hesap vereceğim, ne cevap vereceğim. Bunu düşünen insana namaz kolay gelir. Oruçta ona geze, haçta ona geze, zekatta. Buna kıyas edilir. Demek ki iş nereye dayanıyor? Ahiret aklına dayanıyor. Allah'ın uzununa çıkıp hesap vereceğine inananın yakinen inanan herkes inanıyorum diyor ama namaz yine zor gelmeye devam ediyor. Yasaklardan sakınmak güç geliyor. Emirleri tutmak sıkıntı veriyorsa demek ki onun imanı yakini dereceye ermemiştir.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 Bunlar ahiret aklının çalışması neticesinde hepimizin merak etmesi gereken vazifeler. Onun için bu dersten bazı hadis-i şerifler kitaptan, tadil-i erken ısalesinden okuyoruz. Ancak bizim bu konuşmalarımız ne mahiyeti taşır? Bir teşvik mahiyeti taşır. Yoksa teferruata çok giremiyoruz. Vakitlerimiz sınırlıdır. E kitap temin edilecek, okunacak...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 Şimdi önümüzdeki hadis-i şerifleri dinlediğiniz zaman bunları dahi idrak edeceksiniz. Yani Ömer ibnil Khattabi radıyallahu teala nukale kala Resulullah sallallahu teala aleyhi ve min musallin illa ve melekun ayyemîn iye ve melekun ayyyesârih feynetembeha aracâbiha ve illem gütimmaha barabâ biha alâ vecih. Hazreti Ömer radıyallahu anh ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğini bizlere anlatıyor.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 100 sene yanacak diye sen 50 sene yanma razı mısın? Veyahut da 100 sene yanacak olanı duyduğun zamanda 500 sene yanacak olanı işittiğin zamanda ya ben yine 10 senede çıkacağım boşver olsun der misin yani? Mantık mıdır bu? Akıl böyle mi yapmasın? Hani akıl seni zararından engelleyecekti? Ama sendeki akıl ahiret aklı olsaydı böyle yapacaktı. Bu nasıl akıl? İyi, adama 60 sopa vuracaklar sana 20 sopa vuracaklar diye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 Hızlı kıldı. Ruhudan kalktı, belini tam doğrultmadı. Hareketleri bitik halde sakin durmadı. İki secde arasında düzgün oturmadı. Belini doğrultmadı. Hareketleri bitmeden aşağı indi. Bunun gibi meseleler. tadil Erkan Suresi'nde bunlar belirtilmiş. tadil Erkan'ın hükmü ve nerelerde geçerli olduğuna dair bir bölüm açılmış. Bu bölümde altı yerde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 Kılmamıştır. Bu hususta birçok hadis şerifler vardır. Yine bir hadis şerifte namaz kılanların farklılıkları anlatılırken, limusallini aramaya tesala ve limusallimi ete tesala ve limusallimi etüme kamsuna tesala ve limusallimi sevguna tesala, tesala etüme kamsina tesala, tesala bir namaz kılan 400 namaz kılmış gibi alır. Bir namaz kılan var ki 200 namaz cevabı alır. Bir namaz kılan var ki 150 namaz cevabı alır. Bir namaz kılan 70 namaza denk kılar. Bir namaz vardır ki 50 namaza denktir. Bir namaz var ki 27 derecedir. Biliyorsunuz cemaatle kılınan hakkında sayı adıste işte 25 de var, 27 de var işte bu kanteler. Bunuan hepsi ayrı ayrı maddelenmiştir. Bir namaz var ki on namaza denktir. Bir namaz var ki efendim bir namazdır, teke tek sayılır. O bile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 Horozun yem gagalaması gibi hızlı kılar. Rükû'unu ve secdesini tamam yapmaz. Noksan yapar, eksik yapar. Böyle kılan çok. Onun için İmam-ı Rabbani kutsi e hazretleri beyan ediyor. 400 küsur sene evvel mektubatında birçok mektubunda Tadil erkan riyaletinde o hususta bir baba açtım i̇mam Rabbani Kudsesir Ruh Hazretlerinin mektubatında, Tadil Erkan'ın ve namazın önemiyle ilgili buyurduklarının tümünü topladık. 5-6-7 mektupta bu hususta izahat var. Ee, irili ufaklı konular. Bunlara özel bölüm açtık. Üçüncü bölüm, Tadil Erkan Risalesi'nde üçüncü bölüm, Abdülkadir Geylani Hazretlerinden ve i̇mam Rabbani Hazretlerinden,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 Mevla'nın rızasına uygun oldun mu? Bu kıldığın yaksı melekler tarafından illi yine yükseltilebildi mi? Yoksa suratına mı vuruldu? Hocam ne bileyim benim haberim yok ben öyle kılıyorum. Artık suratıma muratıma bir şey de geldiğini görmüyorum onun için. Herhalde yükseltilmiştir sanıyorum. Sen öyle zannet. Bu suratına vurulan dediği zaman da suratında izi çıkmaz ki.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 ...temessük edelim... ...sarılalım... ...yapışalım... ...eksik noksan yapmayalım... ...bu namazdır... ...ya... ...Selman Farisi... ...radıyallahu anh şöyle buyururdu... ...essalatu mikyalun... ...femen veffa vuffiyele... ...ve men taffefefe <tuh> alim... ...cuman kalallahu teala... ...fil mutaffifin... ...namaz bir ölçektir... ...kim onu tamam yerine getirirse ona karşılığı tas tamam ödenecektir. Kim noksan yaparsa, muhakkak ki siz Allah-u Teala'nın tartıyı noksan yapanlar hakkında buyurduklarını bilmektesiniz. Nebûl-Esta'idhu billâh, ve-i mutaffifin mutaffifîn, el-lezîne izek tâluû alennâsı yestevfûn, ve-i zâkâluûhum evve zenûhum yukhsirûn, he-lâ yezumnu ula'ike ennehum meb'ûthûn, liyevmin azîm, yevme yekûmün nâsû lirabbil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 bu mesuliyetlerimizi müdrik bulunarak tadili erkana riayete çalışalım. Çünkü Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu vaat edilen, hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tujri salatun la yakimur <gülüyor> raculu sulbehu fiha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 Hanbelilerin tamamı katında ruku ve secdede tume'niğine yapmayanın, efendim belini düzgün tutmayanın, rükûdan secdeden kalktığında yine hareketsiz durmayanın namazı geçerli olmaz. Rükûda secdede ne yapılacak? Bel en az bir Allah denilecek kadar hareketsiz durması lazım Ruku yapılırken. Rüku'nun kendisinde ve secdenin kendisinde. Zaten 3 Sübhane Rabbine Azim, 3 Sübhane Rabbine hala deniyor ama onlar tabi sünnetlerdir. Ve lakin 3 e tane diyorum derken, birini giderken birini gelirken biri de orada yaraslar yaraslamazsa zaten o 3 lafta kalır. Çoklarının 3 kere Sübhane Rabbine Azim dedikleri yerini bulmaz. Bir kere yerine bile ya denk gelir ya gelmez. Onun için bir namaz kılalım ki Yeterli olsun. Bizi azaptan kurtarmakta yeterli olsun. Mevlamızın huzurunda şefaatçi olsun. Kabirde, mahşerde, sıratta, mizan'da elimizden tutsun ya o. Biz ona göre bakalım namaza. Yoksa olmayacak. Rifai İbn Rafi'un radıyallahu rivayet ediyor. Bir kere Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturuyordum. O sırada bir adam geldi. Mescide girdi, namaza başladı. Ve namazı bitirdikten sonra Kainat efendisinin huzuruna geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona İrdi'i fe salli fe sal Dön git namaz kıl, sen kılmadın buyurdu.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 O zaman Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ulate hatta yusbihu al Sizin birinizin namazı ancak şunları yaparak tamam olur. Başka türlü tamam olmaz. Evvela ne yapacak? Allahu Teala'nın kendisi emrettiği gibi abdestini tam alacak. Ve yüzünü tam yıkacak. iğnenin ucu kadar kurye bırakmayacak, ve deği ellerini, ilel mirfakayni dirseklere kadar, dirseklerde dahil olmak üzere, ve yemseha, rasebu başına mes verecek, en az dörtte birine, ve ricle ilel kabeyn, evet ayaklarını topuklara kadar topuklar dahil, aman aman aman o topuklar dışarıda bırakılırsa, yanda o topuklar, ve il villil aqabi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 hilal lanacak, sünnet vaci üzerine alınacak. Efendim namaz, bu abdest tabii önemli. Bunlar 250 sayfa daha da fazla. Yani 270 sayfa, 270 sayfa efendim farzları namazın, abdestin farzları, vacipleri, abdestin efendim fazileti müstefil ibadet oluşu çeşitleri, varları, sünnetleri, edepleri, duaları, peşin okunacak duaları, mekruhları, müfsitleri e, nasıl anlaşılacağı, özürlülüğün abdesti, özürlülük mü, özürlülerle ilgili meseleler, başa meshetmekle ilgili hükümler, efendim ayaklarda mesülen etmenin şartları, çorap düzenemez hükmü, efendim süresi, süreci, mesibulan şeyler, sargı düzenemez ve şaile mesaile e, bütün bunlar hangi sularla abdest alınır? Pisliğin kısımları, çeşitleri, suyun çeşitleri Öyle ya bunlar hepsi namazla alakalı Yoksa abdestsiz namaz olmaz Bunlar hepsi tek tek yazılıyor İstibranedir, istincanedir E bunlara da rahat etmedikten sonra Namazı istediğin kadar yavaş kıl İstediğin kadar ağır kıl Birekatta hatmet Ne yaradı? Tek tek bunlar yazılmış Hepimize lazım mı? Lazım Abdest Risalesi de sonra bulamadık, edemedik, mazeret kabul edilmez. Buna da uğraşıldı, edildi, bir zaman epey de sürdü ve lakin size arz edildi. Şimdi senin ahiret kafan çalışıyorsa, en evvel yapman lazım gelen, el felehem, en önemliden başlayalım dersen, nereden başlayacaksın? Ehli sünnet itikadı üzere, inancını tasrih bir gözden geçirerek, ehli sünnet alimlerinin, ayet madhişlerden çıkarttığı şekilde benim imanım ne durumdadır? Bir defa buradan başlayacağız. İtikad risalesi bu hususta elverişli. Çünkü bir insan itikat risalesi kısa yazdık onu. Niye kısa yazdık? Çünkü itikatta çok uzun kafada kalmaz. İnsan iman meseleleri ezbereden soru cevap yapabilmek lazım o meselelerde. O meseleler öyle kitaba bakayım da söyleyime de benzemez. Çünkü bir adama Allah'ın sıfatı var mı, var mı, yok mu? Dura duraklasa olmaz. Allah'ın sıfatlarını say dese, bilmiyorum dese Bu çok zor olur İnsan bunları bilmek zorunda ya Seni yaratan Allah Celle Celaluhu sıfatları nelerdir E bunu insan bilmez mi sıfat Zatesi nedir, şubudyesi nedir, izafiyesi nedir Ben hiç Allah Allah diyorum işte o kadar Allah Başka Allah hakkında hiçbir şey bilmiyorum Nasıl bilmiyorsun seni yaratan Rabbin hakkında nasıl bilmiyorsun Sana kitap indirdi peygamber gönderdi Sen niye yaşıyorsun İşte en büyük şey Şimdi görsen ne olacak İman, el-i göre bir inancı tası. Ondan sonra ne lazım gelir dense, ilk iş nedir? Abdest. Abdest, kusül, e, efendim, taharet bilinmeden, çünkü namaz olmaz. İlk emir namazsa, e, namazın anahtarı bu. İşimiz çok, biz daha elif dememişiz. Vazifemizi idrak edememişiz. En mühim meseleleri geriye bırakmışız. Ahiretle alakalı işleri arkamıza atmışız. Dünyanın peşin işlerine Kafayı takmışız. Çok zor. Durumumuz çok zor. Kurtuluşumuz çok zor. Mevla müşrikleri zemme derken, kafirleri kınarken öyle buyuruyor. Biz de onların durumuna mı düşeceğiz? Estaizu billahi innehâ ula'i yuhibbûne l'âcilete ve yedherûne verâehum yevmen Şunlar var ya şu Mekke müşrikleri, o Ebu Cehil'ler, Ebu Lehebler bunlar. Bunlar peşini seviyor. Peşin yemek, peşin içmek, peşin kazanmak, peşin eğlenmek, peşin keyif. O ağır gün olan ahireti de arkalarına itiyorlar. Onun için ahiret arkaya itilecek, göz ardı edilecek, sırt arkasına bırakılacak bir şey değil. Madem ölmek var, kesin dirilmek var. Doğmama gelimizde değil, ölmemek gelimizde değil, dirilmemek de elimizde değil. Biz bizim elimizde değiliz ki. O zaman bize yol göstermişler. Kazanmamız için gerekenleri öğretmişler. Sen şimdi üzerine lazım olan işleri bırakıyorsun, hiç seni alakadar etmeyen, efendim şu ne olmuş, şu filmde bu ne olmuş, şu dizide şu kimi aldatmış, şu kime vurmuş, şu kimi kırmış, ya sana ne? Sana ne soracaklar? Sen ona baksana ya. Abdesi doğru alacak. Şartlarına rahat edecek. Sonra namaza niyetlenecek. O niyetin de meseleleri var. O da namaz ilmi hali kitabımızda. Bunların hepsini ayrı ayrı yazdık. Öyle şimdi namazında abdesini aldın tamam. Ya bu sefer dışındaki şartları yerine getireceksin. O sonra içindeki şartları yerine getireceksin. Niyet tabi dışında sayılır. Bu itibarla... Efendim onlarda namaz ilmi halinde yazılmış. Sen bunları ne zaman okuyacaksın? Ne zaman doğru anlayacaksın? Ne zaman amel edeceksin? Eskiden yaptığın yanlışları nasıl telafi edeceksin? Bu hususta neler düşünüyorsun? Hiç hocam efendim ben şu anda hiçbir şey düşünemiyorum. Uyumayı düşünüyorum. Geçse oldu saat saati yatacağım aşağı. Yatacağım da bakalım kalkabileceğim mi? Onun için Rabbimiz fırsatlar versin. Noksanların eksikleri telafiye, tedarik etmeye, ahiret hazırlıkları yapmaya... Rabbim fırsatlar versin. Verdiği fırsatları ganimet bildirsin. ثُمَّ ve اللّٰهُ ve وَيُمَجِّدُهُ Sonra tekbir alacak. allah Ekber. Namaza niyet edecek. Ondan sonra niyet edecek. İftitah tekbiri bu. Sonra Sübhaneke Allah-u Mebi Hemdike. E, Ham edecek, temcid yapacak. Ne demek? Tebârak esmüke ve teâlâ ceddüke. Bunlar Allah'ın tazımini ifade eden dualar ve zikirlerle namaza başlanıyor. Ve mine'l-Kur'an mâ fi Allah Allah'ın müsaade ettiği ayetleri okuyacak. İşte Kur'an'dan bildiklerini fatiha-i şerifesiz namaz olmaz. Ondan sonra ne yapacak? Bir sure veya bir ayet okuyacak en az. kolayına gelen ve teessyal. İlla her rekatta insan üç sayfa, beş sayfa okumak zorunda değil. Allah Teala kolay etti. Fakravu ma Kur'an Kolay insana geliyor. İnna tamam ina atayna. Allah kabul ediyor. Fümme o, Sonra tekbir getirecek. Efendim rüka'a ilme tekbiri. Ve yarka'u rüka'a elecek. Fe keffeyi ala rükbete'yi Ellerinin içlerini, dizlerin üzerine koyacak. Hatta tatmeyin ne Bütün mafsalları yerine yerleşecek. Vücut sterkiye sarkacak böyle e, efendim tetikte durmayacak güzel yerleşecek. sonra semiallahul <gül> merhamide ruk'u daş muharrab Azim biliyorsunuz en az üç defa sen imam olan üç defa farzda imama uyan üç defa da imamla birlikte hareket etmesi gerekiyor. Nafilelerde beş yedi tek sayı olarak artırabilir çünkü kendine aittir. Sonra semiallahul <gül> merhamide. Onu da güzel telaffuz edecek, doğru okuyacak. Ya semi Allahu demeyecek, aynı güzel doğru çıkaracak Seni Allah. Semi Allahu. Allah dinledi, işitti yani kabul etti demek. Limen hamide. Hamide. O gösonda gözlü he var. Kendisine hamd edeni demek. Hamide o he çıkacak güzel. Kıraatlerini güzel yapacak. Bunlar da ayrı meseleler. Namazın kıraat namazın içindeki şartlardan biri. Ondan sonra ...okuyacak, okuyacağı şeyler düzgün yapacak... ...tekbirler bile kıraata dahil olur tabi size... ...Allah'u ekbar dese ne olacak... ...Allah'u dese ne olacak... ...manalar bozulur... ...Allah muhafaza etsin... ...Allah mu büyüktür gibi soru sorar gibi mana çıkar... ve ...vesaire ekbar der şeytanın adı gibi olur... ...bunlar çok acayip şeyler... ...bunlar çok önemli şeyler... ...bunları da bir kısmını namaz ilmi halinde... ...yazdım... ...baya bu konular tabi namaz ilmi haline giriyor... ...çünkü 12 şart altısı dışında altısı içinde...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 Ve estebi kaimen rükudan mı dimdik duracak. Hatta ekhüze kullu avu min her kemik yerini alacak. Ve yukime be belini dimdik tutacak. Orada hareketleri duracak. Arkadan bakan sanki kıyamdaymış sanacak. Öyle elastiği gibi inip çıkmayacak. Hemen rükudan kalkar kalkmaz eğilmeyecek. Orada belin dikilip durması lazım cümbeket bir sonra secdeye doğru tekbir alacak fez şülü. Secdeye yapacak. öneküce bete ve önlele arz. Alnını yere tam yerleştirecek. Ya? Böyle. Anla havada, burnu havada secde olmaz. çünkü İbn Abbas hadisinde buyuruyor. İde secde hadukum falyadunu cu'en fe'alel ard. Sizin beni secde yaptığınız zaman yüzünü ve burnunu yere yerleştirsin.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 Çok büyük veli, Efendi Hazremiz de çok severdi. O da onu çok severdi. O mübarek. idi, alimiydi, veliydi. Öyle buyururdu. Gözlükle kılmak bitattir buyururdu. Niye? E gözlük çünkü secdede rahatsızlık verir ya. Çıkar. Güzel namaz kıl secdeni yap. son sonra namaz bitti mi takarsın. Ne var? Namazda uzağı görmemen lazım zaten. Secdeye bakacaksın. Secde yerine bakacaksın. Feindallah Azze ve Celle Evhâ ileyyye nesudu alâ sevâti Allah Teala bana vahyetti. Evet, yedi kemik üzere secde yapacağım. El ve vel enfi vel kefeyni ve teyni, anlımın üzerine, burnumun üzerine, ellerimin üzerine, dizlerimin üzerine, vasuduhu il kademeyni, ayakların başları olan parmaklardan ibaret yedi uzuv üzere secde yapacağım. Öyle la ellâ şaran ve la Saçımı toplamayacağım, elbisemi düzeltmeyeceğim, oran buramı çekiştirmeyeceğim. Namaz böyle kılınır. Ya 13. ceydele anlını yere yerleştirecek. Doğru dürüst secde yapacak. Hatta tebennü mafasilu Mafsalları yerleşecek. Güzel sarkacak. Böyle tam manasıyla hareketler son bulacak. Sübveyekberu. Sonra tekbir olacak. Serfano başını birinci seciren kaldıracak. Ve estevekaiden dümdüz oturacak. Ala mek'edeti. Efendim. otura üzerine tam düzelecek oturacak. Ve yuqimusulbe. Belini dikecek dümdüz. Kambursa başka. Ama mesele ne? Düzelebildiği kadar düzeliyor. Belini dümdüz tutuyor. Ve hareketler bitiyor. Uzuvlar sakinlik kazanıyor. Fevesafessalatâ kedâ Kâinat'ın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem o dön git kılamaz kıl sen kılmadın buyurdu sahabiye o zata namazı böylece sonuna kadar tek tek tarif ediyor sonra buyuruyor hatta İşte sizin biriniz bütün bu söylediklerimi yapmadıkça namazı tamam olmaz yani tamam olmaz ne demek yeterli olmaz ne demek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 Bu derslere de devam edelim. Bu konuları da konuşalım. Çünkü konuşmak yapmanın yarısıdır. İnsan bilmeden konuşmadan da ne yapacak yani? İlimsiz amel olmaz. Onun için bu dersler bu şekilde birkaç ders daha devam etsin. Hem namazın emniyeti önemi anlatılmış oluyor. Hem de inşallah namazlarımızı düzeltme fırsatımız var iken, imkanımız varken, düzeltip eskiden yanlış yaptıklarımız var ise onları iade etme fırsatımız da varken, can tendeyken, ruh bedendeyken, ahirete Hesabımızı düzelterek çıkalım, namazın duasını alarak çıkalım, bedduasından, lanetinden uzak olalım inşallah. Evet, böylece dersimizi sona erdirirken, tabii muhterem dinleyenlerimiz, hepinizin de malumu olduğu üzere, Mehmetçiklerimiz, askerlerimiz, Serhat boylarında, nöbetlerde, ondan sonra Kuzey Irak'ta hareketlerde, operasyonlarda, teröristlere karşı, eşkıyaya karşı, Vatanımızın bölünmezliğini, bütünlüğünü muhafaza etmek gayesiyle bizlerin de şu vatanda güzel rahatlık içerisinde huzur ve güvenlik içerisinde abdestler almamızı, ezanları okumamızı, namazlar kılmamızı, bak namazdan bahsetmemizi, bu imkanları efendim bulabilmemizi, temin kastıyla niyetiyle efendim vazife yapmaktadırlar. Hakikaten durumları zordur, duaya çok ihtiyaçları vardır, bizim de ihtiyacımız vardır. Allahü Teala ve Teakkides Hazretlerine yalvarıyoruz, duamız ve niyazımız onlarladır. Şöyle ki, eksi 30 derece ulaşan yerler buzda, karda, yani hakikaten zor durumları güç ama Allah sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, millet sevgisi, memecimizde, askerimizde, yavrularımızda son derece galip ve hakim olduğundan Allah Teala. Bu şuurlarını, bu heveslerini gün be gün müzdat eylesin. Allahu Teala cümlesine muvaffakiyetler nasip etsin, onları muhafaza etsin. Eşkiyanın, teröristlerin şerrinden emin etsin. Allahu Teala salimen, ganimen kıllarına ceval gelmeden, ayakları taşa değmeden evlerine, yuvalarına dönmelerini nasip etsin. Allahu Teala vatanımızı bölmeye çalışan, iç savaş, dış savaş çıkarmaya çalışan bütün şer güçleri, dış güçlerle irtibatı olan bütün şer güçleri allah Teala imha eylesin. Güçlerini, kuvvetlerini iptal eylesin. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri zararlarını, belalarını, hile ve hut'a uzaklarını def eylesin. allah Teala askerimize yardım eylesin. İçeride güvenliğimizi sağlayan polislerimizde bu dualara ilhak eylesin. Tabii ki bu işte de vardır. Allah için, din için, vatan için bu uğurda ölenler şehittirler. Onların kalanları da Ölenleri de bu vatanda huzur ve güvenlik içerisinde yapılan bütün ibadetlere, ezanlar, namazlar, kuranlar, cikirler hepsine ortaktırlar. Onların dereceleri ahirette çok yüksektir. Efendim onun için birçoklarının anneleri rüyalarında görüyor, şehit olmadan evvel Allah onlara malum ediyor. O annelerimiz işte anlatıyorlar haberlerde, gazetelerde okuyorsunuz, duyuyorsunuz. Bunlar rastgele şeyler değildir. Şehitlikte de çok yüksek bir mertebedir. Her kula nasip değildir. Allah Teala şehitlere yüksek dereceler teracat-ı aliyat ihsan eyleyip, Allah Teala geride bıraktıkları ailelerine, anne babalarına, yakınlarına sabrı cemil, Ecri cezil ve hayırlı uzun ömürlerle salih emeller nasip eylesin. Amin. Allah Teala terörün kökünü kurutsun. Allah Teala bu harekat ile bir daha teröristleri, bu vatana göz dikenleri, kafirlerin, Yahudi Hristiyanların emellerine alet olanları, efendim, İslam vatanlarını işgal ve İslam vatanlarını parçalayıp bölmek fikrinde olan dış güçlere bilerek bilmeyerek hizmet etmekte olan bu teröristleri Rabbimiz tebareke ve teala etkisiz hale getirsin ve bu harekatı sonlara eylesin. Artık analar ağlamasın, yuvalar yıkılmasın, bir daha tabi ki bu şehitlerin artması da istenecek bir şey değildir Allah Teala. Yavrularımızı analarına babalarına bağışlasın vatana millete bağışlasın Rabbimiz Tebareke ve Teala en kısa zamanda hayırlı haberler aldırarak Yeniden iç ve dış güvenliği temine askeriyemizi muvaffak eylesin Amin diyen dillerin narici azad eylesin Yakında baya bir şehit verildi bu şehitlerin ruhları için Hediyeler yapılsın yasin şerifler okulsun hatimler okulsun dualar yapılsın İnşallah bizlerde yapıyoruz cemaatlerimizde sohbetlerimizde sizlerde her fırsat bulduğunuzda bu duaları ihmal etmeyiniz Allah Teala ecirlerimizi ortak eylesin bu gecede buradan bütün dünyanın her tarafından dinleyenlerden sizlerden ricamız Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ve Bedir şehitleri Uhud şehitleri gibi Asab Kiram şehitlerinin ve karsıten bu harekatta şehit olan askerlerimizin ruhları için el Fatihah itibar haber.